Dün seni gördüm düşümde, Dün seni gördüm düşümde, Başını önüne eğmiş, Derin derin düşünüyordum, Hüzünlüydün, Ağzını bıçak açmıyordum, Öfkeliydin, Ağlıyordum, Arada bir etrafına Bakınıp hayıflanıyordum, Dün seni gördüm düşümde, Dün seni gördüm düşümde, Dün seni gördüm düşümde, Elinde kılıcın, Boynunda şalın vardı Yetim çocuklar karşılıyordu seni Bir meşale olup yanıyordu türküler Bir umuttu görünen Buruk bir umut Oyun arkadaşlarının çoğu yoktu artık Filistinli çocukların Az önce atılan bir füzenin ürkütücü sesinde öldüler Ne basit bir ifade Alışılmış bir şey Öldüler Geride kalanlar ise birer savaşçı Her an gelecek ölümü beklemekteler Oyuncaklar yıkıntıların altında Okullar birer harabe Kitaplarında kan desenli resimler var Kitaplarında kan desenli resimler var Marşlar söyleniyordu radyolarda Büyükler moral veren konuşmalar yapıyor Herkesi kenetlenmeye çağırıyorlardı Bölünmüştü halklar bölünmüştü toprakları tanklar ilerliyordu zeytinlik bağlarında filistin'in yerle bir oluyordu güller laleler kan akıyordu çeşmeleri dumanlar yükseliyordu evlerden geride harabe evler ve cansız bedenler cansız bedenler çocuklar direniş şarkıları söylüyorlardı aynı ağızdan bir kelebek hafifliğinde uçup gidiyorlardı boyunlarında Yalancı memelerle yalancı dünyadan göçüyorlardı. Bir çocuk seni çağırıyordu. Taal ya selahattin, teal. Dün seni gördüm düşümde. Elinde kılıcın, tehevvürden dişlerin birbirine geçirmiş, kaşlarını çatmıştın. Suretin asık, öfkeliydin, ağlıyordun. ''Çocuklar dizlerine tutunmuştu. Seni karşılıyordu şehitler. En önde Ahmet Yasin, Şikaki, Rantisi, Meşal ve binlerce şehit başları dikti. Sana gülümsüyorlardı. Ellerinde senin sancağın. Sonra sen konuşuyordun. Üzgündün, kederliydin. Kırılmıştı sesin. Kırılmıştı ayakta duran her şey.'' Biz böyle bırakmamıştık buraları. Biz böyle bırakmamıştık buraları. Petrol kuyuları ölüm kusmuyordu. Ellerini açıyordun ilahi makama. Ya Rab, şu sultanlıkları yerle bir et. Rahatına düşkün ve zillet içinde onursuzca yaşayanları utandır Rabbim. diyordum. Ey Selahattin Zalimleri böylesine cesaretlendirenler kim? Evimizin içine kadar girdiler. Namluların gölgesinde namusumuz ve kadınlarımızın gözü önünde kırılan onurumuz. Daha ne kadar dişlerimizi sıkacağız? Sıkılacak diş kalmadı ağzımızda Selahaddin. Dilleri lar, kulakları sağır, gözleri kör siz şeytanların bakışları arasında reva görülen katliamlar, Daha ne kadar seyredilecek televizyon ekranlarında, Farkında değiller mi riyakarlığın böylesine? Beş vakit huzura duranların duaları nerede? Yoksa dua da mı etmiyorlar? Cenneti garantileyenler nerede? Hani günahtan arındırılmış kitlelerin önderleri, Eyubi yek olan ümmetin bağrına Yahudi kurşunu değil Bizi içimizde bölenler ve sırtımızdan hançerleyenler parçalıyor Bir düş gördüm dün gece Sen geliyordun ve okşuyordun çocukların saçlarını Omuz vermiştin eli sapan gençlere Yüreğini ortaya koyuyordun ama tanıdık yerlerden zehir zemberek telkinler geliyordu. Seni ve sancağını taşıyanları kınıyordu. Sizi taşlıyorlardı adeta. Biliyorum Selahaddin. Gördüğüm düş öfkelendirecek birilerini. Hatta lanetleyecekler beni. Biliyorum cehennemde bana yer ayıracaklar. Söyle ey Selahattin, cehennem Filistinli annelerin yüreği kadar mı kor? Filistin kadar mı? Filistin kadar mı? Ah Filistin! Sevdam, ilk kıblem, kirli ellerin işgalindeki mabedim. Yanı başında bir masa kurulmuş ve her türlü oyunlar oynanmakta. Senin üzerine zar tutuyorlar büyük kumarbazlar. Çocukların kanı üzerine, annelerin gözyaşları üzerine, yıkılan evlerin enkazı üzerine, topraklarımızı şimdi herkesin gözü önünde gasp ediyorlar ve herkes sadece seyrediyor. Gel ey Selahattin, gel, gel şu gözü yaşlı ümmetin hatırına, gel ki gördüğüm düş gerçeğe dönüştün Rabbimin yardımını getir, Rabbimin yardımıyla gel. Ta'al, ta ta ya, ya salhati, ta'al.